İçinde doğal yöntemler, bilim, teknoloji, sürdürülebilirlik, tasarım, paylaşım, gezegene ve birbirimize saygı olan bir kavram, permakültür. Ve permakültürü İstanbul'da yaymaya çalışan bir ekip, İstanbul Permakültür Kolektifi. Kent ve permakültürün neden ve nasıl bir arada olması gerektiğini anlatmak üzere kolektifin kurucularından Dilek Yalçın Demiralp, burada şimdi bizimle. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Ee, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Permakültüre geçmeden önce siz permakültürle tanışana kadar neler yaptınız ve sizin permakültürle tanışmanıza ne vesile oldu? Kısaca dinleyelim. Ben aslında kimya mühendisiyim. Daha sonra işletme iktisadenin üstüne gittim. Uzun yıllar tekstil firmalarında çalıştım. En son sosyal denetim yapıyordum. Fabrikalara gidip e, sosyal uygunluk denetimleri yapıyordum. E, 6 ayrı ülkede 300 fabrika denetledim 2 senenin içerisinde. Daha sonra evlenip İngiltere'ye gittim. Ve kızımın doğumuyla birlikte de Türkiye'ye kesin dönüş yaptık. Çünkü e, o doğduktan sonra bir bel fıtığı ameliyatı geçirdim. Sol bacağım felç gibi bir durum söz konusu oldu. Oyunun ardından da tekrar iş yaşamıma zaten dönmeyi düşünemedim. Ama bu arada da bizim ufaklık emmeyi reddetti. Ben her şeyimi o emecekmiş gibi programladım. Süt içecekmiş gibi programladım. Hatta her şeyi almışım. Biberon almamışım. <gülüyor> Hastaneden eve döndük. Cuma günü çıktık. O akşamdan pazartesi gününe kadar evde devamlı ağlayan bir bebek, emmeyi reddeden bir bebek, biberonu olmayan bir ev, sağma makinesini hemen bulamama falan gibi şeyler yaşadık ve ardından da her ne yaptık ettikse de mamaya mahkum kaldık. Ve mamaları e, incelediğim zaman içerisinde soya destin diye bir şeyin varlığından haberdar oldum. Soya denen bitki ilaçsız ya da GDO artı ilaçsız yetiştirilemeyen bir bitki. Artık o hale gelmiş dönüşmüş ve bunun içerisinde işte çocuğuma zararlı bir şey var mıdır düşüncesiyle ben e, o hamilelik sonrası hormonlar falan filan da derken çizdirdiğim nokta oldu. Çünkü babamı da kanserden kaybetmiştim ve e, onu tedaviye gittiğimizde hastanede 8 aylık bebeklerin ikiz bebeklerin kemoterapiye geldiğini görmüştüm. Ve bütün bunlarla karşılaşınca ben böyle hani her taraftan tokat yermiş gibi kendimi hissettim. Ve çocuğumu doğru beslemeliyim sorusuna, nasıl doğru beslerim sorusuna cevap aramaya başladım. Ve bu arayışın içerisinde slow food fikir sahibi damaklarla yolum kesişti. Onların üyesi oldum. Onlarla birlikte pek çok kampanyayı izledim. Bazılarına geri planda işte yazışarak katkıda bulunmaya çalıştım. Ve o yazışmaların dahilinde de permakültür diye bir şeyin varlığından haberdar oldum. Grup içerisinden birisi işte sen bitkilerle de ilgileniyorsun. Bizim de böyle bir grubumuz var. Katılıp katkı vermeyi düşünmez misin diye sordu. Kim şu anda yalnız onu hatırlayamıyorum. Ve onun ardından gruba dahil oldum o sürecin içerisinde Deniz çok bir mesaj gönderdi. çünkü Birmonis'in Türkiye'ye gelmişti. Permakültür tasarım sertifikası kursu yapılmıştı. Ben o kursa katılmayı çok istemiştim ama gidememiştim. Hem benim hem bebeğin çok küçük olması sebebiyle herhalde hayatım boyunca pişman olacağım şeylerden biri olacak. Ve ardından da işte o kursa katılmış olan arkadaşımız bir duyuru yaptı ve dedi ki işte ben Permabilis İstanbul diye bir şey başlatmak istiyorum. Bununla kimler ilgilenir? Kimler katkı verebilir? Bilmiyorum. De toplantı yapacağız ve biz kalktık denizin evine gittik ve benim ilk defa bel ameliyatından sonra bir vasıtaya binip de bir yerden bir yere hareketim oldu aynı zamanda bu. Ve o gün orada bir şeyler başladı, bir şeylerin tohumları atıldı. Onun ardından da e, ardı ardına toplantılar yapıldı. O sene Haziran ayında ilk permobilis bahçesi gerçekleştirildi, yapıldı. Onun ardından iki sene içerisinde de İstanbul'da 10 permakültür prensibiyle çalışan permobilis bahçesi tamamlandı. Ve ben bu sürecin içerisinde artık eğitimimi almalıyım dedim. Ve e, 2012 yılında permakültür tasarım sertifikası kursunu aldım. Mustafa Bakır ve Ramiz Kent'ten, Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nden. Ve onun ardından da e, bizim ufaklık işte 3,5 yaşına falan gelmişti o sıralarda. E, onu evin içerisinde... Her şeyi verebiliyorum ama veremediğim arkadaşları ve kendi yaşıtlarıyla ilgili bir sosyal yaşam deyip anaokulu arayışına girmiştim. O anaokulu arayışı sırasında da okulun sahibiyle konuşurken onlarla birlikte doğa ve çocuk diye bir ders tasarladık ve permakültürün prensiplerinin arasında da olan alternatif ekonomilerden birini denedik ve takas yaptık. Benim kızım okullu oldu ve ben de o okulda doğa ve çocuk öğretmeni oldum. Ee, i̇lk önce iki sınıfla başladık. Bir sonraki sene de iki ayrı okulda dört sınıf açtık. Çocuklarla dört beş yaş grubu çocuklarla bu dersi yaptım. Ve ilerleyen aylarda da 2013'ün Şubat'ında da Seda ile birlikte bir hayalimiz vardı. İstanbul, Ankara ve Çanakkale'deki arkadaşlarımız devamlı olarak toplanıyorlardı. Çeşitli etkinlikler planlıyorlardı ve çeşitli konuşmacıları çağırıyorlardı. Film gösterimleri yapıyorlardı, kurslar yapıyorlardı ama biz İstanbul olarak biraz pasif kalıyorduk ki İstanbul'un büyük şehir olarak dönüşmeye ihtiyacı var. Ne yapalım, ne edelim dedik. Ben bir arkadaşımla görüştüm. Benim çocukluk arkadaşım, Halka Sanat Projesi'nin sahiplerinden biri şu anda İpek Çankaya. Onunla birlikte orada, onların yerinde böyle aktivitelere başlayalım dedik. Ve bizim kültür ayağımızda bir nevi siz olursunuz dedi İpek. O gece ben onun haberiyle böyle memnun olmuş vaziyette ee, uyudum. Sabah bin Seda'ya müjdem var dedim. Seda benim de sana bir müjdem var dedi. Nasıl yani nedir o müjde derken? O da bir başka yerle konuşmuş. O da bir başka yerle izin almış bu şeyleri yapmak üzere ve karşılıklı ne yapacağız bu sefer olduk dedik birbirinde birbirinde başlayalım başlayalım yeter ki başlamak olsun bizim istediğimiz ne el ele verip bir sosyal grup oluşturmak ve permakültürü tanıtmak dolayısıyla orası burası fark etmeyecek bir yerden başlayacağız ve ilk olarak permakültür nedir sorusuna cevap insanlara anlatmak üzere etkinlikler düzenledik. Onun arkasından arkadaşlarımız geldiler. Biz de kendi oluşumlarını tanıttılar. İrem geldi mesela Sinek 8 yayın evini İrem Çağıl anlattı ondan sonra Oya Ayman geldi Buğday Derneği'nin tohumlarla ilgili projeleri vardı e, tohumlara özgürlük filmiyle beraber Oya projeyi anlattı. Bunun gibi pek çok arkadaşımız bize destek verdi ve kolektif olmanın anlamını aynı zamanda yaşamış olduk. İlk Nur'la beraber ilk kompost gerçekleştirdik. Solucan kompostu yaptık ve böyle böyle derken e, bizler neyi eksik görmüşsek eğitimimiz sırasında ve neyi öğrenmek istiyorsak arkadaşlarımıza sorduk yapar mısınız yaparız diyenlerle beraber onun kursunu ve kursunu. E, Gerekiyorsa seminerini, gerekiyorsa artık adı her ne olacaksa onu düzenlemeye başladık. Şimdi gelmeden önce baktım yılbaşından bu yana 30 ayrı atölye tamamlamışız. Bravo. Hepsini sayamadım e, iki buçuk senenin içerisinde neler olduğunu ama baya baya bir şeyler yaptık bunu söyleyebilirim. Yeri geldi gıdayla ilgili atölyeler düzenledik. Yeri geldi şehirle ilgili atölyeler düzenledik. Onarıcı tarım atölyesi düzenledik. Eğitimi daha doğrusu. Geçen sene Owen Hablutsel geldi ve onunla birlikte yağmur suyu hasadı atölyesi yaptık. Kursu yaptık daha doğrusu. Keyline Design denilen bir... Dönüm noktası dönüm hattı e, noktası tasarımı denen bir eğitim var onu gerçekleştirdik böyle böyle pek çok ucu permakültüre değen şehre değen bir şeyler yapmaya çalıştık. Çünkü biz inanıyoruz ki e, her ne yaparsak yapalım kırsalda olmak çok değerli çok fazla yapılması gereken şey var ama dönüşüm şehirlerden başlıyor şehirlerdekilerin e, düşünce tarzını değiştirmekle başlıyor çünkü en çok tüketen şehirler hı hı. eğer biz şehir içerisinde bir şeyler yapmazsak dönüşüm adına bir şeylere inanmazsak daha çok tüketenler olacağız bizim artık türeticiye geçmemiz gerekiyor. Üreticiye hatta geçmemiz gerekiyor. Mesela en basiti evde kendi atıklarımızdan kompost yaparak toprak üretmeye başlamamız gerekiyor. Hı hı. Böylelikle çöp dağları yerine daha işe yarayabilen bir şeyler ortaya çıkmış olacak. Hı hı. Yağmur suyu hasadı yapmamız çok basit. Ki daha önce de söylemiştim katıldığım programlarda babaannem benim e, balkonun kenarına, kenarına bir tas koyup orada su biriktirmekle başlardı. Onun saçlarını mesela o suyla yıkar ve daha yumuşak olduğuna inanırdı ve hakikaten de öyle oluyordu. Klorsuz çünkü. Bir sürü şey saf su. Saf su. Ve biz yağmur suyu hasadı Emre Rona ile yaptığımız yağmur suyu hasadı eğitiminin arkasından e, Emre bir alet getirmiş yurt dışından. Onunla birlikte çözülmüş katı madde oranına baktık. Suyun içerisindeki topladığımız suyun içerisindeki içme suyundan daha azdı. Harika. <gülüyor> ve elimizde kaynaklar var. Şehir içerisinde de kullanabileceğimiz kaynaklar var. Biz bunları tüketmek yerine neden üretime çevirmeyelim ve neden bunları kullanmayalım diyoruz. İlk adım şehirlerde başlamalı diye Hı -hı. düşünüyoruz. Buna Bunun hareketle Şeyler Bu amaçla İstanbul Permakültür Kolektifi etkinlikler düzenlemeye, toplanmaya, eğitimler, seminerler, atölyeler düzenlemeye devam ediyor. Seda da gene aynı şekilde. Seda doğa sporları yapıyor. Serbest tırmanış hocası aynı zamanda antrenörlük sınavlarına giriyor şu anda. O da okulda çocuklarla çalışıyor ve onları duvara tırmanmayı öğretiyor. <gülüyor> ne güzel çadır kurmayı öğretiyor. O da doğaya çıktığı zaman yani muhteşem bir yaşam var. Eve döndüğü zaman işte betonun içerisine tıkılıyoruz. Zaten böyle özgür bir ruh. içine sığamayan bir ruh. Hı hı. Ve e, o betona kapalı kalmak onu çok fena dara sokmuş oluyor. Ve o da onunla başlayarak bir üstelik e, kurumsal bir şirkette, kocaman bir şirkette çalışıyorken yetti artık deyip her şeyi bırakıp o da permakültürle ilgilenmeye başlıyor ve Permobiliz grubunda bizim yollarımız kesişti. Onun ardından da el ele vererek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Harika. O kadar güzel, o kadar sıralı anlattınız ki ben hiçbir yerde bölüp parantez açmak istemedim. Şimdi <gülüyor> e, parantezleri açalım süremizi yettiğince. Permobiliz nedir? Permakültürü daha önce defalarca konuştuk bu programda. Permanent yani kalıcı kelimesinin ilk yarısıyla kültür kelimesinin birleşiminden oluşan bir e, tasarım bilimi diyelim permakültürü peki permabilit ne e, permakültürü önce bir tanım daha yapalım isterseniz Buyurun. etik temelli sürdürülebilir yaşam yerleşkeleri tasarımı bilimi diyoruz biz anlatırken hı hı. E, ve bunun içerisinde permabilitse dönersek eğer bu eğitimi almış olan bir kişi e, Melbourne'de e, almış, o çevresindeki komşularıyla birlikte bir oluşum başlatıyor ondan gelip destek istiyorlar e, bize yardımcı olur musunuz diye hı hı. E, permakültürle bahçe tasarlayabilir miyiz diye ve isteyen halk da e, biraz daha dar gelirli oraya sonradan gelip yerleşmiş bir başka ülkü, ülkenin kültürüyle yaşayan insanlar birbirine birbirine birbirine yardıma giderken Bakıyor ki hızlıca bahçe bitiriyorlar. Bir şeyler yapıyorlar ve herkes birbiriyle yardımlaşarak yapıyor o bahçeleri. Ve buradan Permobilitz doğuyor. Blitz Almanca şimşek anlamına geliyormuş. Hı hı. Ve e, permakültür prensipleriyle yapıldığı için de o perma eki geliyor. Ve bunun içerisinde bir günde bahçeye girip, hani şimşek hızıyla her şeyi tamamlayıp o bahçeden çıkmak gibi algılanmakla birlikte aynı zamanda blitz bir enerji, şimşek bir enerji... Tabii. ...o enerji akımını da bahçeye vermiş oluyorsunuz. Yeni bir enerji döngüsü başlatmış oluyorsunuz. Sistem, e, süre şöyle mi işliyor? Benim bir bahçem var ve ben bu bahçeyi permakültür ilkelerine göre yeniden tasarlayıp... E, ...türetici olmak istiyorum... Size mi başvuruyorlar? İstanbul Kül Permakültür Kolektifine mi başvuruyorlar? Veya evet. Permobiliz'in... Permobiliz'e başvuruyorlar. Permobiliz'e başvuruyorlar. İstanbul diye ayrı bir grubumuz var bizim. Nerede Facebook'ta, nasıl ulaşabilirler? Facebook'ta. Facebook'ta hem sayfamız var hem grubumuz var. Gene Yahoo grupsu altında grubumuz var. Oradan zaman zaman duyuruları açıyoruz. Ve oradan diyoruz ki işte kimler bahçe yaptırmak istiyorsa bize haber versin. Hı hı. Ee, daha önce üç bahçe uygulamasına katılmış olanların bahçesine gidiyor. Çünkü e, birazcık insanlar farklı algılıyorlar ve hani birisi bahçe yapıyor hazır gelsin bahçeyi ya yaptıralım gibi oluyor. Benimkini de yapsın. Ondan sonra da o bahçelerin yaşama olasılığı pek fazla olmuyor. Çünkü e, permakültür prensipleri tam kafalarında oturmamış oluyor. Onu yapmak yapmamak ikna olmamışlar. Biz mesela malç kullanıyoruz. Malç dediğimiz şey toprağın üzerine bir örtüleme yapıyoruz. Ki toprak nemli kalsın. İşte 6-7 tane farklı maddesi var o malçın. Toprak üzerinde olmasının yarar olmasının ama o malçı gördükleri zaman samandan yaptığımız zaman mesela şehirde samana tepki gelebiliyor ya da gazete kağıtları Şık insanları hoş gelmeyebiliyor ama e, üç bahçe uygulamasına katılmış olan birisi artık o malçın neden o toprak üzerinde olması gerektiğini özümsemiş oluyor kendi bahçesine konmasında da herhangi bir itirazda bulunmamış oluyor dolayısıyla daha önce çalışmalara katılmış olanların bahçesini bu sebeple tercih ediyoruz. Peki, bahçenin tasarımını kim yapıyor? Tecrübeli biri mi yapıyor? Yani o permakültür tasar kültür tasarımcısı yapıyor? Hı -hı. O bahçe zaten permakültür telif hakkı olan bir şey. Bir yerin permakültürle yapılmış olması demek bir permakültür tasarımcısının imzasını taşıyor olması gerek. O permakültür tasarımcısı da permakültür tasarım sertifikası kursuna katılmış olmalı. 72 saatlik bir kurs var. Hı hı. O kursa katılıp o yetkiyi almış birisi olmalı ki orayı tasarlasın ve o bahçenin adı da permakültür bahçesi olsun. Peki bu e, bir nevi danışmanlık hizmeti gibi mi? Yani ücretli mi, ücretsiz mi? Permobilist tamamen ücretsiz ve gönüllü bir kurum. Kurum demeyeyim de e, topluluk. Hı hı. E, dolayısıyla herhangi bir ücret talebimiz olmuyor. Biz sadece bahçeye gidiyoruz. Aramızdan kim gönüllü oluyorsa o tasarımı yapacak oluyor. Ve kendi ekibini kuruyor. Ardından da e, şu gün şurada şu bahçeyi yapacağız diye duyuruyor açıyoruz. Kaç kişiye ihtiyacımız varsa onu söylüyoruz. Onun ardından da oraya gidecek olan insanlar ...geliyorlar ve bahçe yapılıyor. İmece usulü. Evet. Herkes elini atıp kolları sıvayıp evet. bir günde sabahtan akşama kadar o bahçeyi Aynen. E, Hatta tasarıma... yiyeceklerimizi de yanımızda götürüyoruz ki onları da adil üreticilerden seçiyoruz. Ve bu şekilde e, bahçede bulunuyoruz. Aynı zamanda herkes birbirinden tarifler alıyor veriyor. Bir sosyal topluluğun bir aradalığını orada yaşamış oluyoruz. Harika. Tekrar edelim iletişim kanallarını Permobiliz ve İstanbul Permakültür Kolektifi için. Her ikisinin de Facebook'ta sayfaları var. Permobiliz'in grubu da var. Bizim İstanbul Permakültür Kolektifi'nin İstanbul Permakültür Kolektifi tek ll.org adında bir de web sitesi var. Orada etkinliklerimizi etkinlikler sayfasından takip edebilirler. Gene Facebook üzerinde duyurularımızı da yapıyoruz. Sayfamıza uyuyor olurlarsa oradan. ...takip edebilirler. Takip edebilirler. Ee, gelelim... ...çocuk ve... ...permakültür ilişkisine, çocuk doğa... ...ilişkisine siz... ...kızınız büyürken... ...anaokulunda az önce yine... ...bahsettiniz ben bölmedim... ...anaokulundayken... ...siz de orada öğretmenlik yapmaya başlamışsınız... ...bir ders teklif ederek... Evet. E, ...takas usulü yani... ...ben size öğretmenlik yapayım... ...siz de kızımı e, okula kabul edin... E, ...oradan başlayarak... ...şimdi hangi okulda neler yapıyorsunuz... ...bize anlatır mısınız? E, şimdi şöyle bir şeyden önce bahsetmek istiyorum... ...doğa yetersizliği sendromu diye... ...bir sendrom tespit edilmiş... ...Amerika'da Richard Louv ilk olarak bunu öne sürüyor... ...ve diyor ki... E, ...doğadan uzak yaşadığımız için... Sonraki yaşlarımızda da edindiğimiz meslek her ne olursa olsun gene doğadan uzak bir şeyler yapıyoruz işte şehri betonlara gömüyoruz doğal yapılardan uzaklaşıyoruz yeşili çok sevmiyoruz böcek gördüğümüz zaman örümcek deyip masanın üzerine çıkıyoruz. <gülüyor> Bu tarz şeyleri çocuklarımıza yaşatmayalım biz kendimiz çocukken doğanın içindeydik işte balık avlamaya giderdik büyüklerimizle birlikte oynardık bir şeyler yapardık ama şimdi çocuklarımız bunu yapamıyorlar bu sendromu atlatmaları için bir şeyleri yapmamız gerekiyor onun yanında bizler doğadan birer varlıklarız doğanın üstü olan bir varlıklar değiliz karınca neyse işte maymun neyse kuş neyse biz de insan olarak onlardan biriyiz. Çok farklı Aynen bir şey öyle. değiliz. Dolayısıyla da bedensel aktivitelerimiz doğada, yara, doğada hareket etmeye yaratılmış vaziyette. Biz yürümeliyiz, koşmalıyız, asansörlerle bir yerden bir yere taşınmamalıyız. Bu aktiviteleri yapabilmeliyiz. Ki bunları yapmazsak işte farklı farklı şeyler bedensel olarak şikayetler geri dönebiliyor. Şu anda benim belimde yaşadığım sorun gibi veyahutta da 50 yaşlardaki bütün teyzelerin diz ağrıları gibi. Bir sürü şeyler geri geliyor çünkü çocukken bunlar yapılmamış oluyor. Bunları aşmanın yolu da doğayla iç içe olmak, doğada bir şeyler yapmak. Ben çocuklara doğayı anlatmaya çalışıyorum. Hiç görmedikleri bir şeyleri göstermeye çalışıyorum. Tohum ekerek başlıyoruz mesela derslere. Öyle mi? Kaç yaş grubuna? Anaokulunda çalışırken 4-5 yaş grubuylaydık. Bu sene 6-7 yaş grubuyla e, İstek Vakfı'na bağlı Bilge Kağan Koleji'nde çalışıyoruz. Ve ilkokul birinci sınıflara bu ders kondu. İlk olarak tohumla başladık, fotosentezle başladık, ağaçları anlattık. Onun ardından teker teker arılar, karıncalar, örümcekler, örümcek korkusu olmasın diye böyle neşeli neşeli dersler yaptık. En son denizleri anlattım. Mesela denizde yaşayan canlılara, suda yaşayan canlılara anlattım. Ve e, büyük balıkların sudan atlayarak yaptıkları bir dansla ilgili film gösterdim. O filme karşı çocukların reaksiyonunu size göstermem lazım. Ben ben de onları filme çektim. <gülüyor> Çünkü her atlayışları sırasında hepsi alkışlamaya başladılar. O balıkla bütünleştiler. Bambaşka bir şey yaşadılar. O çocuklara bunu biz aslında denizde göstermeliyiz. Ama veliler olarak ne kadarını yapabiliyoruz ya da ne kadarına gücümüz yetiyor çalışmaktan ne kadar çocuklarımıza vakit ayırabiliyoruz o kısımlar biraz soru işareti o soru işaretlerini velilerimizin birazcık e, yapılabilir hale dönüştürmelerini diliyorum kök gösteriyorum demiştiniz. Ee, evet. E, ilk derse başladığımızda söküp... e, anaokulundayken patlıcan bitkisini mesela söküp gösterdim. Patlıcanla birlikte köklerini ellediler. Bu elledikleri zaman ağaç köklerini, ağaç ektiğimiz zaman onun köklerini ellediler. Bitkinin köklerini ellediler. Bu ne kadar yumuşak? Bununla mı toprağa tutunuyor? Bununla mı besinini içeriyor, içiyor, işte topraktan alıyor sorularına karşı onların yüz ifadelerini, masum ...kosumiyetlerini ve neler yaşadıklarını gerçekten görmeniz lazım. Harika. İstanbul Permakültür Kolektifi kurucularından Dilek Yalçın Demiralp stüdyomuzdaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ayağınıza ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza Sağ sağlık. Haftaya aynı saatte yeni ekolojik fikirlerle, o fikirleri bulanlarla, hayata geçirenlerle birlikteyiz. Esin Yolçılar, Zahide Arel Ömer Faruk Zora. Gezegene saygıyla. yaşam.